قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بيدها لتبتغى gönülleri nuru iman ile münevver olan alınları ve yüzleri Rahman olan Allah'a secde ederek sürurlanan kıyamet gününe inanan Cenab-ı Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki Allah-u Zücelal Hazretleri, ahkama eskimeyecek olan Mektub-u Rabbani'sinde, Kitab-ı Kerim'inde, yüz suhufun, üç kitabın cem olduğu Kelamullah'ta ki Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kitabıdır. Bizim de kitabımızdır. Allah'ın bir ismi Mü'min'dir. Allah kendi ismini bizlere vermiş. Bizleri kendi ismi ismiyle isminden bulmuş. Ya ey huluzune ayetü bizlere hitap etmiştir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de Vesure-i Hasır'da bizlere şöyle hitap ediyor. Ya ey hellezine amenu tekullah ve eltenzu nefsu ma kaddemet lekadimet tekullah resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Rahmetül Alemin Efendimiz Hazretleri de bir hadis-i şeriflerinde, bu ayet-i tefsirinde, Resul Hikmeti مُحَفَتُ Hikmetin başı Allah korkusudur. Bir kimse iki şeyi unutursa, o adamdan ne dünyada ne ahirette hayır gelir. Bunun birisi Allah'ı unutmak, ikincisi ölümü unutmaktır kimse ölümü ve hakkı mu o kimse aday. yiyecek ve içecek de yemede ve içmede yaşamadı. hayvanlar insanlar insanlar gibi olsa da hakikatte hayvanlardan daha edna ve eşnadır buyuruyor. Anıçın insanların en kerimi en yücesini gene Allah tayin ediyor. İnne ekremeküm innallâhe etkâküm Allah'ın en keribiniz en yüceniz en yükseğiniz en yüksek mevkiyi ihraz eden Zat ve gidenler Allah'tan korkanlardır buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Her husatında Allah seni hesaba çekmeden sen kendine hesaba çekerek kıyamet gününü hazırlar. O halde dur ki yola gideceği günü bilmeyen ve kat her an yola gitmeye hazır olan bir kimse ne durumdaysa o durumda bulun. Çünkü bir kere dön emri verildi mi? Ne tehir olunur, ne tacir. Yani ne evvel alınır, ne ahire. Ne sonra bırakılır. Hemen derhal yolcu olursun. Ve kimin ne olacağı, ne vakit olacağı, nerede olacağı, nerede öleceği, nerede olacağı meşgul Allah cemalidir. Melek hakta ala kullarından sevdikleri, sevdiklerine ölümünün vaktını bildiren. Bilenler var. Tabii gayb Allah mâşî kimse bilmez. Allah bazı kullarına bazı esrarı etmiş, açmıştır. Bilen söyleme, söyleyen bilmez. Şimdi korkular üç kısımdır. Birisi bir suç işlediğimiz vakitte Allah bize bu cezayı hemen bu alemde verir. Mümkün müdür mümkündür. Dilerse öyle yapar. Mesela musibetler üç kısımdır. Enbiyaya ve ehlullah'a isabe eden musibetlerde onların derecata ayı olur. Ve gafillere Allah onları gösterir. Bak bana has olan kullar nasıl musibetime tahabbül ediyor diye ve yine Allah'a Allah'a mabudum diyen Allah'ı sevdim diyen Allah'tan korktum diyen kimseye de kendi itikafinin kendi muhabbetinin miktarını gösterir? İmtihan budur hani diğer bir ayet kelimesi Bismillahirrahmanirrahim ve Nebülünne küm bişeyi min al-haf ve al-ju ve al-aks ve al ınfusul ve bişil al-sabir ama Allah size her halde malıyla evladınızla malınızla evladınızla sizi imtihan edecektir. وَلَنَبْلُوَا لَكُمْ بِشَيْ مِنَا korkuyla. Ve وَنَاكْسِنِ elinizden bolunuzu almakla. Sıhhatınızı gidermekle. Allah imtihan ediyor. Kulunun ne yapacağını bilmiyordan değil. kuluna öğretmek için. Kulun kendi miktarını kendine bildirmek yahut gafillere arifleri göstermek içindir. Onun için Allah'a hak veliyyelere isabet eden musibetler onların derecatını alikler sülahı ümmet ve imanlı olan müminlere teveccüh ettiği vakıttığı musibetler, mesail, onların günahlarına kefarat olur. Seyyahatlarına kefarat olur. Sabredikleri takdirde. Üçüncü bir, üçüncü bir musibet isabet eder ki, bunlar kafirlere, Firavun gibi, Ebu Cehil gibi, Şeddat gibi ve onlara varis olan kimselere isabet eder. Bunların azapları tatil olmuş. Şimdi ittikayı alacağız. Cenab-ı Hak diyor ki, Em amin tüm men fi səmaye in yaxsibilim kibul arda f Em amin tüm men fi səmaye in yurşular <gülüyor> ekipim ha sibah f Ey Allah'tan dan Ey hakkı dinlemeyenler Kitabı Kerim'i geriye atanlar Nefislerine kul köle olanlar Şehvetlerinin zebune olanlar Yalnız dünyayı yani yeşeyişi dünya hayatı bilenler Kendilerini başıboş bırakıldığı nedenler Yaxsabil insan en Allah insana ne dünyada, ne ölürken, ne kabirde, ne mahşerde başarıya hoş bırakır. Daima nülakıptır. Görücü odur, bilici odur. işidici odur. Bir kısım insanlar Allah'tan korkar, korkar ki dünya aleminde başlarına musibet gelmeye. Bela gelmeye. Bir kazaya, bir azaba uğramaya. Bizden evlenir geçen ümmetler gibi. Yahut bizim, bizim ümmetimiz gibi. Dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Zuhurundan sonra gelen insanlar hepsi Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın Resul-i Ekrem'in Resul-i Efhamın rahmetüllâhî olan Peygamberimizin ümmetidir. Hristiyan, Müslüman, gayrimüslim, fakat ümmet iki kısımdır. Bir kısım ümmet vardır. Bu ümmet ümmeti davettir. Gayrimüslim olanlar, bunlar daima davete müheyya olan cumredir. Bunlar da ümmeti Muhammedir fakat davet bilir. Biz ise yani La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah diyen bizler lisanla ikrar kalitası gittiğimiz vakitte ümmeti icaret oluruz peygambere. Peygamberin icabetli ümmeti yani. <gülüyor> Diğerleri ümmeti davet. Heh. Şimdi cenab Allah ümmeti davete hitap ediyor. Sema'daki sizi yere yutturmasın. Yahu semadan size. Yani buradaki mana Allahu Teala'nın kahre kahrakalebesine. Ve o devirde ayeti i keribin nazil olduğu vakitte küfar-ı bazıları Allah'a gökte biliyorlar. Bilmiyor ki Allahu Sübhanu ve Teala Hazretlerinin kahır insanların aklının mahvarı aslında fakat Cenabı Hak'ın bilimi insanlara da yakınlığı ve ne ahnu akrab ileyh min hal bize Allah can damarınızdan daha yakındır. Bu yakınlık seninle benim aranızdaki yakınlık gibi değil. Bu nisanla ifade olunmaz. Kelimât ile ifade edilmez. 28 harf kuruş söylemeye kafi değildir. 28 milyon harf olsa gene bunu katiyen ve katıbeten ifade edemeyiz bu sözü. Bu nefn-i akrabiylehim'ni verir. Bize Allah bizden yakındır. Bazıları bunu gökçe zanneder. Bazıları Allah diye nefsine tapar. Bazısı kasaya, bazısı keseye, bazısı karıya. Bazısı nefsi emmaresini arzularına tapar. Geçiyoruz. Ha, şimdi bu ayet-i kerime Fifar-ı Hakisar'ın ittikadı üzerine nazir olmuş. Ve ya, yahut Cenab-ı Hakk'ın yani biz müminler için kahrukalevesi denir. Nasıl kaçınabilirsin? Semadan sana taş yağdırırsa ne yapacaksın? Çünkü su yerine Allah ateş yağdırabilir. Allah kumu un, unu kum yapabilir, kadirdir. Görmüyor musun? Ateş sudan çıkıyor. Alettirik, sana haber veriyoruz. Yağmur yerine Allah ateş yağdırabilir. Tolu yerine Allah taş yağdırabilir. Haşrı bir korkudur insanlar için. Bu makbul bir korku değildir. Güzel bir korku yok makbul bir korku değildir. İkincisi, bu alemden sonraki akabeler. Ölümün şiddeti. Ey başında diye. Ölüm senin ensende dolaşmakta. Sen sana diyoruz ki ben bunu böyle yaptım, şöyle yapacağım, şöyle yaptım. Bilmiyorsun ki Ezrail'in kılıcı ensende dolaşmaktadır. Az önce söyledim. Yola gidecek kimse ama gideceği vakti bilmeyen ne durumdaysa sen o durumdasın. Eşyanı hazırla. Her akşam vasiyetini yaz. Alacağını vereceğini. Hele cebinde para olup da borcunu ödemeyenler zalimdirler. Hemen ver. Hemen zekatını öde. Hemen sadakatını ver. Her kıldığın namazı son namazım diye kıl. Bilmiyoruz. Sözüm hikayeye gelmesin müminler. Hak vakat söylüyoruz. Ona var bana yok zannetme. Gidenleri görüyorsun ya iki türlü bağırıyor. Tabudun içindeki vanlar, sen duymuyorsun, duyanlar duyuyor. Bir kısmı beni nereye götürüyorsunuz diye bağırıyor. Vasiyet etmeyenler, Rabb'e itaat etmeyenler, Allah Resulü'nün sünnetini Allah. tutmayanlar. Bizi nereye götürüyorsun? götürmeyin diyor. Bir kısmı bizi hemen yerimize tevdi ediniz, takdir ediniz Rabbimize. O günü bekliyorduk biz. Çünkü ölüm babında Vusat-ı var. Ölüm babında Hazreti Muhammed'in kucağına düşmek var. Allah. Müminler için, salihler için. Sadıklar için, aditler için, aşıklar için, muhibler için. İkinci korku, ölümün şiddeti, kabrin vahşeti mahşedinde hak gerçek. Ama la ilahe illallah diyen, Muhammed Resulullah diyen, Allah rızası için başını secdeye koyarak, korku yok, idar etmiş. Ela imme evliya Allah. Ey Allah'ın dostları, ey Allah'ı sevenler, ey Allah'ın sevdikleri. Sizin için korku ve mahzuniyet yoktur. Ne bıraktığına yüreceksin, ne gittin yerde korkacaksın. Çünkü sana aguş Muhammed'i açılacak. Cennetin kapıları fetih-i seni beklemekte zaten. Onun için görmüyor musun Cenab-ı Mevla'nayı? Ölüm gecesi için Şebi Arus diyor. Gelin gecesi, güvey gecesi, güvey girme gecesi diyor. Şebi Arus'un manası o. Ha, ikinci zümre, mahşer günün şiddetinden, kabrevin mahşetinden, ölümün şiddetinden, cehennemin narından korkarlar. Bu da güzel bir şeydir ama bunun daha tevkü vardır. Nedir o? Rabbim bana kulum demezse, Resul-ü Ekrem bana yüzünü çevirirse, hatta cennete girsen de olacak yani. sahibi cennet senin arası iyi değil. Yüzünü senden döndürmüş. Bir var, ümmetim gel bana diyor. Çoktan beri ben seninle beraberdim. Çünkü her namazda Esselamu Aleyke Eyühe Nebi diyorsun. İçinizde Arapça bilenler var. Esselamu Aleyke muhadaptır. Hani karşısındakine söylersin. Esselamu aleyke. Uzağa olursa hak edilir. Şey he he ile ifade edilir. Esselamu aleyke eyyühen nebi, Resulullah'ın nuraniyeti ve ruhaniyetinin senin karşında. Allah. Ve ya ümmeti diyor. Duyana, görene, körene. Hakta kul olmak ve haktan. Buna işte buna vera diyorlar. Vera, vera kısmı en yüksek mevkii. Rabbi bana kulum demezse. Rabbim bana kulum demezse. Hmm. Ben o ölüm anında hitab-ı izzeti almazsam, hatta bırak ölüm anını. Eğer düşüncem de göğüş ve kalbin aşina ise bu alemde dahi irziye emrünü duymalısın. Daha ölmeden evvel ölmelisin. Allah seni hesaba çekmeden sen nefsini hesaba çekmelisin. Ki iki cihan serberi hasilü kablentü buyuruyor. Allah sizi hesaba çekmeden siz kendinizi hesaba çekiniz. Hani biliyorsun ya güzel bir şey kısa anlatayım bir şöyle Hazreti Musa Aleyhisselam Kerimullah Hazreti İsa Ruhullah Hazreti Musa Kerimullah Hazreti İsmail Zekullah Hazreti Yusuf Cemalullah Hazreti Nuh Neciyullah İbrahim Halilullah Adem Safiyullah Muhammed Mustafa Habibullah Habibli Halil manasını biliyor musun? Habibli Halil manasını Halil İsteyerek Allah'tan alan, istediğini Allah'a kabul etir bu Allah'ına halim derler. Habib diye istemeden Allah veriyor. Ona Habib diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyinden ziyade sevmedikçe bu neşe saran senin kalbine girmez. Çünkü iman kemale girmez. resul Ekrem buyurur ki, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ey müminler, ey müslümler, ey müvahhitler, ey aşk-ı sadıklar, birbirinizi sevmedikçe... Mümin olamazsınız, iman etmiş olmasınız Allah'a. Resulük beni yani her şeyinizden ziyade sevmedikçe iman kemale ermez. E, i̇man kemale erse nereye göreceksin? Bu halde nereye göreceksin? Bu alemde ne sefalar süreceksin? Allah cümlemize imanımızı imanı kemale yerlerden eresin. Canil ve mükemel insanlardan eresin. Musa Celilimullah giderken bir zat görmüş Hazreti Musa'ya demiş ki, keseceğim fazlını ütmeyeceğim, görmeyeceğim. Ama burada terleyen kıyamet günde terlemez. Burada ağlayan kıyamet günde ağlamaz. Burada çok gülen, orada çok ağlar. Suç yaparken gülenler, o suçun hesabını verirken çok ağlarlar. Fazla gülme. Güldürlerse gül. Hak güldürürse seni gül. Dedi ey kelim, ey Allah'ın kelimi. Tura gidiyorsun. Rabbinle bin bir kelama. Senin Tuğrul nedir biliyor musun? Hz. Musa'nın turu turu sinaya çıkar.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 İnsan sevdiğini aldığı ki tenhalara gider. Allah'ı seviyorsun, tenhalarda Allah'ıyla konuş. Allah'ı zikret, Allah. hak seni zikredecek. Allah. Sen gece kalkıp vakitte herkes gaflet içinde uyuyor. Sen Rabbül Alemine Allah'a hamlediğin ne istiyorsun? İsteğini vereceğim diyor. Tövbe mi diyorsun? Tövbeni kabul edeceğim. Maddi manevi isteğin var, yerine getirilecek. Allah. Kapanan kapının miftahını açılmasını mı istiyorsun? Açacağım senin üzerine. Rahmetimi saçacağım. Habibi Muhammed'e seni bahşedeceğim. Onun sofrasında oturtabacağım. Civarında ikram edeceğim. Firdevs alamı alacağım. Cevalini göstereceğim diyor. Bu kelimeyi Allah'a aşık olanlar bu kelimeden düze kalırlar benim konuştuğum bu sözler. Lâdı Turas Hazreti Musa Aleyhisselam benim bir kelamdan sonra Cenab-ı Hakk hitap ettiği ya, ya Musa senin ilinde benim bir emanetim var. İşine vakti söylemiyorsun. Ya Rabbi sen semada artta ve semanın ardışında varsın hepsini birincisensin. Her şeyi gören sensin. Sen seviyirsin, sen basıyırsın, sen habirsin. O konuma git söyle. Ne kadar ibadet ederse etsin onu nara koyacağım. Bazen Allah kullarıyla şaka yapar. Laf aramızda. Unutmasakın ağabeyim. Nasıl bir kimse sevdiği çocuğun yanağını kulağını çeker böyle onun canına biraz onu sever. Bazen Cenab-ı Hak sevdiği kullarına öyle yapar. Üzülme sakın ha. Çok mühim. Bu kulum koyacağım dedi. Eh, malikeli mülk o. Karışılmaz. İstediğini narına, istediğini nuruna. İstediğini delayete gönderir, istediği hidayete girdirir. Karışılmaz. Hatta bir adam amali salihati icra eder eder de, cennete girmeye bir şivir kalır. İş kitaba taluk gider nara gider. Resul söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gene bir adam ef'ali kabihayı, çirkin ef'ali icra eder eder de, Hatta cehenneme bir karışıkları girmeye, iş kitabı talih eder, cennete gider. Karışılmazsın, malik el mülku. Onun için daima kafanı secdeye koy, Ya Rab, beni kulluğundan kovma de. Bunun için Allah. İhdine sıratel müstakime devam, istiğfara devam, tevhide devam, ismi celale devam. Her nefesinde Allah'a zikreyle. Allah. Kaybetmeyeceksin, zarar etmeyeceksin. Bu haber aldı Hz. Musa aleyhisselam. Mütehsir oldu. Nasıl bu, bu şey haber verir? Resulü Aleyküm de öyle söylüyor. Sizler dini kolaylaştırınız ibadullah'a. Zorlaştırmayınız. Sevdirin, ikrah getirmeyin. Dini sevdiriniz, ikrah getirmeyiniz. Kötü haberci olma. Hz. Musa, mübarek kalb-i seniyesi, üzüldü bu söze. Peygamber döndü geldi o zata. Ne haber ya Musa? Rabbim dedi ki okumaya söyle. altını söyleme dedi. Allah bana kulum dedi mi? İster cennetine ister cehenneme koştum. Bana bu şeriat kafidir dedi. Kulum. Madem ki kendisine muzaf kıldı. Fettakul müminler. Her işinizde, her kelamınızda yapacağınız işler, söyleyeceğiniz sözler hakinde makbul müdür, matrut mudur? Yani kabul edilir mi, ret mi olur? Bunu düşerek heyefali şey hareketini böyle yaptı. Seyyidina ibadaki rız-sıddık radıyallahu an, söylemedim hiç miyelim? Seyyidina ibadaki rız-sıddık radıyallahu an hazretleri, ağzına taş koyarlardı. Bu bir delilik değil. Aklına gelmesin böyle bir şeyler. Estağfurullah. O sızdıkiyeti, yerin göğün sahibi ona giydirmişti. Sızdık demişti. Allah demişti ona. Bu ismi Allah vermişti ona. Mübarek ağzına taş koyarlar, bir söz söyleyeceği vakitte düşünür, bu söz indirahide merkup mudur? Matrut mudur? Yani Allah bu sözü ben hoşnut olur mu? Olmazdım, retme der. Düşünür, ona göre şeylerdir. Dikkat edersen, gene gırtlak dokuz bu Diş var, dudak var, irade var. Mühim demek ki lisan. Onun için resul Ekrem buyuruyor ki, iki dilden korkunuz, insanları helaka götürebilir. İki dil insanı ya yüceltir, yükseltir, ya yerin dibine geçirir. Eser-i Sabih o? Biri dil, biri bacak arasındaki bulunan et parçası. Kadın olsun, erkek olsun. Geçiyoruz. Ey müminler! Daima her işinizde Allah korkusunu arayınız. Allah'tan korkanlar Allah'ın da aziz olanlardır. Allah korkusunda reis olan, imam olan, cümle peygamberlerin seyit olan Muhammed Mustafa'dır. O kerimdir o. En çok korkan ol. Allah'a kim ne kadar çok bilirse Allah'tan o kadar korkar. Ama korkular bu derecedir. Kimisi Rabbim bana kulum demezse diye korkar. Kimisi ateşinden korkar. Kimi ölüm şiddetinden korkar. Kimi dünyada başına gelecek musibetten korkar. Hani öyle olma. Sen Allah'ı Allah'ı Allah'ı olduysana ibadette gelin. Çünkü Allah'ı bildiyse Allah'ı bildin. Allah'ı yedi. İlâ selam mehidim mehi şâirâ Uzun bir ayrıktan sonra Allah bizi sizlerle kavuşturdu. Tabii bu ayrıntımızın seveni biliyordunuz. İşte onun da müjdesini vereyim. Bu girişimde 29 kişi İslam ile müşerref oldu. İyiydi aşağıya. Bir kişi, 30 kişiydi bir kişi döndü. 29 kişi İslam ile müşerref oldu. İmamet-i Muhammed'e katıldı, İshar-i İman'a girdiler. Allah cumhurumuzun razı olsun. Efendim, Allah cumhurumuzu hidayetin ayımsın. <t PUblumlu> feskurlu Allah, feskurlu Allah, feskurlu Allah. İbadet Allah. Ve mala yinfa o malum mala Allah hadi kalbin şerim. İnnallah yağmur bit ve ve